Doğmamış bebek, dört tane hanımefendi bebek kaybetmiş. Bunlar yani biri iki yaşında, biri dört yaşında, biri bir yaşında demiş. Bunlarla alakalı hangi boyutu soruyor? Bana şefaatçi olur mu diyor. Elbette. Elbette. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen sahih hadisler vardır. Düşük, düşük çocuk, kıyamet günü evet. Cenab-ı Hakk'a yalvaracak. Anne babasının bağışlanması için ondan af dileyecek. Ve Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri de sonsuz rahmetiyle eğer o kulun şirk ve büyük günahları yoksa anne babasını onlara bağışlayacak. Diyor ki anne babasını elinden tutup cennete götürecektir, diyor. Onun için düşüyor olan kardeşlerimiz, evet. bundan dolayı elbette ki gönülleri mahzun olur. Belki gözlerinden de yaş gider. Ama Allah'ın kader ve kazasına teslim olur. Sabır ve metanet gösterirlerse, o düşükler onların kıyamet günü şefaatçısıdır. Ve ellerinden tutup onları cennete götürecektir. Hatta düşük olmasa bile, küçük yaşta çocuklarını kaybetmiş ise, Gönül meyvesi olduğu için evlatlar gönül meyvesini Allah-u Teala alınca onu da büyük bir ecil ve sevap verecek ve o evlatlar da anne babaya şefaatçi olacaklardır. bunda hadislerle sabittir. Zaten bakın evet. cenaze namazı kıldığımız bebeklerde ne deriz biz? Bir yaşında öldü, iki yaşında, üç sabi. yaşında, beş yaşında. Sabi çocukların sabi. cenaze namazına ne okuruz biz? Genel duadan sonra Allahümmej'alhu ferat. Allah'ım onu bana öncü kıl. Tamam mı? Ve ca'lhu lana ve Onu bizim için bir ecir, bir sevap ve bir azık kıl. Ve ca'lhu lana şafi'an müşeffa. Onu şefaatçi ve şefaati kabul edilen bir evlat kıl. Duada dahi cenaze çocuk çocuk cenazelerinde bu evlatların bizlere yani anne babalarına şefaatçi olması için dua ederiz. Bu itibarla Gerek düşüklerin gerekse bula ermeden ölen bütün çocukların, sabiyelerin anne babalarına şefaatleri olacaktır ve inşallah da Allah onların hürmetine anne babasını af ve rahmetiyle muamele edecektir.